Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber efendimiz şerefli arkadaşlarını gönül gözüyle sürekli kolluyordu. Halleri nicedir, mudurlar, huzurlu mudurlar? Neye ihtiyaç duymaktadırlar? Yönelişleri neyedir? Bir annenin evlatlarının gözlerine yüzlerine bakıp hallerini anladığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi kiramının gözlerine yüzlerine bakardı. Bir sabah namazıydı. Namaz kılındıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına dönüyor. Onlarda belirgin bir şekilde sohbet ihtiyacını görüyordu. Peygamber ikliminin en belirgin çizgisi sohbetti. Peygamber Efendimiz'in sohbetleri sahabe ve kiramın can suyuydu, ruhlarının gıdasıydı. Peygamber Efendimiz, ey insanlar, kötülükleri terk edin, Rabbinizin yoluna dönün, tövbe edin, Allah'ın bağışlamasını dileyin, ben günde yüz defa Allah'a tövbe ederim buyurdu. Peygamber Efendimiz'in sözleri onları derin bir muhasebeye yöneltiyordu. Peygamberin günde yüz defa tövbe ediyor olması, onların gönlünde bir ürperti, bir dalgalanma oluşturuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kutlu sözlerine devamla bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlısı da hatalarından dönen ve Allahu Teala'ya tövbe edenlerdir buyurdu. Mümin melek değildi. Hiçbir zaman da melek olmayacaktı. Hatasızlık meleklere özgüydü. Hatasız olduğunu söyleyen insan olmadığını melek olduğunu söylüyor demekti. Mümin hata etmekten özenle sakınırdı. Yüksek bir duyarlılıkla hatalara düşmemeye çabalayandı. Ama yine de Hataya düşmekten bütün bütün kendisini alamazdı. Müminin derinliği hata yaptığında ortaya çıkardı. Hataya düştüğü için derin bir sancıya kaygıya girerdi. Hemen Rabbi Rahim'ine yönelirdi. Hatadan dolayı kulun kalbinde pişmanlık ateşi yanardı. Kul bütün varlığıyla Rabbinden bağışlanma dilerdi. Kulun tövbesi, Rabbinin indinde çok değerliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şayet siz hata etmezseniz, Allahu Teala sizi ortadan kaldırır ve yerinize de hata eden ve yaptığı hatalardan dolayı Allah'tan bağışlanmasını dileyen kullar yaratır. Onlar Allah'a yalvarır, bağışlamasını dilerler. O da onları bağışlar buyuruyor. Her varlık kendi tabiatını yaşıyordu. Kendi tabiatını yaşayacaktı. Hiçbir varlık diğer bir varlığa benzeyen bir hayatı talep etmeyecekti. İnsan nefs sahibiydi. Nefs son derece kurnazdı ve azgındı. Sürekli tuzaklar vesveseler içindeydi. Kulun ayağını kaydırmak için binbir hileler hazırlardı. Kul bir hileden kurtulsa, Bin hileden kurtulsa bir gün bir gafletle nefsin tuzağında kendini buluverirdi. Eyvah derdi ama iş işten geçmişti, kol nefsin tuzağına düşmüştü. Asıl olansa rahman Rahim'e hemen yönelmekti, hemen bağışlanma talep etmekti, pişmanlığını arz etmekti. Peygamber Efendimiz sabah namazı sonrasında sohbetini sürdürüyordu. Onlara misalle tövbe konusunu izah ediyordu. Allahu Teala mümin kulunun tövbesiyle şu adamın duyduğu sevinçten daha ileri bir derecede sevinç duyar. Ki o adam yanında devesi, üzerinde yiyeceği içeceği de bulunduğu halde ıssız, bitkisiz bir çölde bulunmaktadır. Uykusu gelmiş, bir ağaç altında uyumuş ve devesi de çekip gitmiştir. Adam uyanınca devesini bulamaz Bir tepeye çıkar bir şey göremez İkinci tepeye çıkar bir şey göremez Üçüncü tepeye çıkar yine bir şey göremez Döner Ağacın gölgesine gideyim Ölünceye kadar uyuyayım der Kolunu başının altına kor Ölümü beklemek üzere yatar Az sonra bir de ne görsün Devesi yürüyüp geliyor Adam sevincinin verdiği şaşkınlıkla şükür için "Allah'ım, sen benim kulumsun. Ben de senin rabbinim." der. Peygamber Efendimiz kutlu sözlerini şöyle sürdürüyordu. İşte Allahu Teala kulunun tövbe etmesi sebebiyle devesini bulan bu adamdan daha fazla sevinç duyar buyuruyordu. Ya Resulallah! Allahu Teala kulunun tövbesini ne Zamana Kadar Kabul Eder Sahabe-i Gönüllerde Oluşan Soruları Resul-i Ekrem Efendimize Soruyorlardı İnsan Hata Yapıyordu Tekrar Hata Yapıyordu Hatalardan Oluşan Bir Hayat Yaşıyordu Uzun Yıllar Geçiyordu Kul Aynı Hatasına Devam Edebiliyordu Ömür Sona Yaklaşıyordu Ömür Altmışını Geçiyordu Ölüme yeterince yaklaşıyordu Kul ancak kendine geliyordu Kendini sorguluyordu Yaşadığı hayatı sorguluyordu Böylesine hatalarla Yarın öbür alemde Halim nice olur demeye başlıyordu Pişmanlık başlıyordu Telaş başlıyordu Kaygı derinleşiyordu Şimdi tövbeye yöneliyordu Ömrünün son çeyreğinde Rabbi Rahim'inden Bağışlanma diliyordu bütün günahlarını bağışlamasını diliyordu. Peygamber Efendimiz sabah namazı sonrası sohbetine doyumsuz sohbetine devam ediyordu. Şerefli arkadaşlarının bütün varlıklarıyla kendini dilediklerini görüyordu. Sohbete hayran kalmış halleri aynen devam ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala kulunun tövbesini canı boğazına gelmedikçe kabul eder. Allahu Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek üzere gece elini açar ve bekler ta sabaha kadar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek üzere de gündüz elini açar ve bekler. Bu hal güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder buyurdu. Rahmanu Rahim'in affı sonsuzdu. Bağışlaması sınırsızdı Asıl olan kulunun kendine gelmesiydi Hayatını sorgulamasıydı Nasıl bir hayat yaşadığını gözden geçirmesiydi Hatalarını görmesiydi Hatalarından dönmesi için derin bir yürek yangını yaşamasıydı Büyük bir pişmanlık duymasıydı Kul Rabbi Rahim'ine doğru bir adım atsındı Rabbut A'l kuluna koşarak gelirdi Kulunu rahmetiyle kuşatı verirdi. Zira kul Rahman Rahim'in indinde bir cikti. Rahim bir cini arındırmak isterdi, pırıl pırıl yapmak isterdi. Kalbinin berrak olmasını murat ederdi. Kulun tövbesi son nefesine kadar, son zamanına kadar kabul görürdü. Hiçbir zaman geç değildi. zararın neresinden dönülürse kardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına sohbet ediyordu. Gönüller sohbeti yudum yudum içiyordu. Tam bir Peygamber iklimi vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden önce yaşayanlardan biri 99 insan öldürmüştü. Daha sonra içine bir pişmanlık ateşi düştü. Yeryüzünde en bilgin insanın kim olduğunu araştırdı. Ona bir rahibi tavsiye ettiler. Adam rahibe geldi ve 99 kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe imkanı kalmış mıdır? Bağışlanmam mümkün müdür? dedi. Rahip hayır diye cevap verdi. Adam madem ki benim için dönüş imkanı kalmadı, düşüncesiyle seni de öldüreyim de yüz olsun bari dedi ve rahibi de öldürdü. Fakat çok geçmeden. Yine pişmanlık ateşiyle yanmaya başladı. Tekrar sordu. En bilgin insan kimdir diye. Ona bir başka alimi söylediler. O alime geldi ve Yüz adamı öldürmüş bulunuyorum. Benim için tevbe etme ve bağışlanma imkanı var mıdır? Dedi. Alim evet. Allah ile kulun arasına kim girebilir? Kim engel olabilir cevabını verdi. Bu cevap onun için bir umut olmuştu Bir kurtuluş ümidi olmuştu Ancak dedi alim Filan şehre gidecek Ve orada Allah'a ibadet eden insanların arasına karışacak Ve onlarla birlikte ibadet edeceksin Bir daha kendi yurduna dönmeyeceksin Çünkü orada seni fenalığa sürükleyen Ve sürükleyecek olan kişiler vardır Onların tesirinden kurtulman lazım Adam bu emri alınca hemen alimin işaret ettiği şehre doğru hareket etti. Fakat bu defa ecel önünü kesmiş bulunuyordu. Yolun yarısında vefat etti. Rahmet melekleriyle azap melekleri onun başına toplandılar. Rahmet melekleri bu adam tövbe ederek Allah'a yönelerek buraya kadar gelmiş bulunuyor. Bunu bizim alıp götürmemiz lazım diyorlardı. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemiş değildir. Üstelik yüz adam öldürdüğü de bellidir. Bu adamı biz almalıyız diyorlar. Mesele melekler arasında halledilmeyince onlara insan şeklinde bir başka melek gönderildi. Onu görünce çağırdılar. Aramızda adalette hüküm vermek üzere seni hakem tayin ediyoruz dediler ve durumu anlattılar. Adam Çıktığı yerle gittiği yer arasını ölçün. Bulunduğu yer hangi tarafa daha yakınsa hüküm ona göre olsun. Gideceği yere yakınsa rahmet melekleri. Çıktığı yere yakınsa azap meleklere alsın bu kişiyi dedi. Yapılan ölçüde onu gitmek istediği şehre bir miktar daha yakın buldular. Böylece rahmet melekleri tarafından alınıp götürüldü buyurdu. Peygamber Efendimiz olayı bir hikaye içerisinde anlatıyordu. İhtimal ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kastı, eski hayat tarzıyla yeni hayat tarzını ifade ediyor olabilirdi. Bu adamın gönlü yine eski günlere mi dönmeye meyilli, yoksa tertemiz bir hayatı yaşamaya mı meyilli? Hakim işin ruhunu böylece göstermiş olabilirdi. Peygamber Efendimiz, Sümer Suresi'nin 53. ayetini okuyordu. "De ki: Ey kendilerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki o bağışlayandır, merhamet sahibidir." buyuruyor. Peygamber Efendimiz sohbetini şu beyanlarıyla noktalıyordu. Allahu Teala şöyle buyuruyor: kim bir iyilikle benim huzuruma gelirse, ona yaptığı iyiliğin on misiyle mükafat veririm. Dilersem bu mükafatı artırırım. Kim bir fenalıkla gelirse, onun cezası da o fenalığın dengi olan bir azaptır. Fakat dilersem bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geleni, koşarak karşılarım. yüzünü dolduran günahla geleni, onun dengi olan bir bağışlamayla karşılarım. Yeter ki şirk koşmamış olarak gelsin, buyuruluyor. Mümin kalpler, Allah'a dayanmanın, ona iman etmenin enginliğini terennüm ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetini tüm varlıklarıyla dinliyorlardı.